Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet Yazan Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Kız kardeşim haklıymış... Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüsle desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum. Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve peygamberimizin ashabı arasına katıldı. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, ''Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?'' diye seslendi. O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var? Peygamberimiz ona döndü ve ''Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun?'' Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti, dedi. Genç, hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı. 134. Bölüm Peygamberimizin Kureyşlilerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlarla ya da müşriklerle müttefik olmak isteyenler taraflarını belirlemişlerdi. Arap kabilelerinin büyük bir çoğunluğu İslam'ı benimsemişti. Bunlardan biri de Huza kabilesiydi. Mekke yakınlarında yaşayan bu kabile savaş durumunda 10 bin asker çıkarabilecek güçteydi. Mekke'ye yüzyıllar önce gelip yerleşmişlerdi. Huzaalılar başından beri İslamiyet'e ilgi duymuşlar Müslüman olmadıkları dönemde bile Hz. Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı ılımlı davranmışlardı Hudeybiye anlaşmasının imzalandığı sıralarda Huza lideri de ortamı sakinleştirmek amacıyla oradaydı Beni dinleyin Az önce Kureyş ile Muhammed arasında bir anlaşma imzalandı Biliyorsunuz ben de Mekke temsilcileri arasında bulunuyordum. Bu anlaşmaya göre Arap kabileleri taraflarını belirleyecek. Kureyş'in yanında olmak isteyenlerle Muhammed'in yanında olmak isteyenler bunu açıkça söyleyecek. Bekir oğulları Kureyş tarafında olduklarını ilan ettiler. Onların olduğu yerde biz yokuz. Bu evet. Zeli düşmanlarımızla aynı safta olmayacağız herhalde Hem biz yıllar öncesinden Abdülmuttalip'le dostluk içinde olan insanlarız Muhammed'ten de bir kötülük görmedik Kureyş inatçı ve kibirlidir Bir şeyi doğru olduğu için değil Kendileri istediği için yaparlar Onların müttefiki olmak akıl değil Ben de aynı kanaatteyim Bizim yanımız Muhammed'in yanıdır bunu böyle ilan edeceğim Arkandayız Ne dersen, de ne dersen sana destek olacağız Huzan'ın bu desteği peygamberimizi çok memnun etmiş Kısa zaman sonra kendilerine bir mektup göndermişti Medine'den bir mektup var Resulullah'tan mı? Müttefikimizden diyelim Hakikati ne zaman kabul edeceksin? Şüphelerim var Kalbimin bir tarafı onun peygamber olduğunu kabul etmek isterken diğer tarafı direniyor. Şeytanın ayartmasına gelme. Neyse, mektuba dönelim, bakalım ne demiş. Ben de merak içindeyim. Mektup şöyle başlıyor: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın elçisi Muhammed'den... bu değil, Busr ve Amrollarının ileri gelenlerine, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Ben sizden dolayı Allah'a hamd ederim. O Allah ki ondan başka Tanrı yoktur. Sizinle olan akrabalığıma ve anlaşmamıza hiçbir gölge düşürmedim. Sizin tarafınızdan da bize hiçbir zarar ulaşmadı. Sizler, tihame ahalisi içinde en çok takdir edip beğendiğim ve akrabalık yönünden kendime en yakın bulduğum insanlarsınız. Sizlerden, Hac ve umre maksadı haricinde Mekke'de oturmamak şartıyla hicret edenlere kendim için tanıdığım hakkın aynısını tanımış bulunuyorum. Sizinle barış anlaşması yaptığımdan beri size asla endişe vermedim. Sizin de benden yana korkacağınız bir şey olmadı. Kendi aranızda da bir ihtilafa düşmediniz. İlave edeyim ki Alkame bin ile Havza'nın iki oğlu Müslüman olup hicret ettiler. Kendilerine bağlı bulunanlar için de bağlılık yemin ettiler. Sizden bana tabi olanlar için kendime tanımış olduğum hakkın aynısını tanıdığımı bildiririm. Helaller ve haramlar hepimizi aynı derecede bağlayıcıdır. Allah'ı and olsun ki ben doğrudan başka bir şey söylemem. Allah sizi sevsin ve ömrünüzü uzun etsin. Sizlere selam olsun. Ve aleyküm selam... Peygamberin duasını almak şu dünyada kaç kişiye nasip olur? Haşimoğullarını olduğum olası seversin. Mert insanlardır. Sözlerinin eridirler. Şimdiye kadar bir yanlışlarına şahit olmadım. Niye sevmeyeyim? Ne zamandır tanıyorsun onları? Dur bir düşüneyim. 70 yıldır. Oo. Ya koca bir ömür eder değil mi? Ben bir delikanlı Abdülmuttalip'le tanışmıştım. Cesur ve hakikatli bir adamdı Peki Abdülmuttalip oğullarının Huzağlılarla dostlukları neye dayanıyor? Zamanında Abdülmuttalip'in amcası Nevfel onun bazı mallarına el koymuş Abdülmuttalip de hakkını alamayınca Hazreçli akrabalarından yardım istemiş Hazreçliler Mekke'ye anlaşmazlığı çözmek için geldiğinde bizimkiler Abdülmuttalip'e destek vermişler Ondan sonra da Abdülmuttalip bu dostça tavrı unutmamış. Birlikleri güçlenmiş, kuvvetlenmiş. Abdülmuttalip ile Huzalılar aralarındaki dostluğu bir yazıyla belgeleyip Kabe'nin duvarına asmışlar. İki tarafında büyükleri çocuklarına sık sık bu anlaşmaya sadık kalmalarını tembihlerdi. Evet, söylenenlerin bir kısmını hatırlıyorum. Biz onları bir güvence olarak görürdük. Onlar da bizi... Ahde vefa önemli bir erdemdir Muhammed'i de ondan seviyorsun değil mi? Aramızdaki dostluğun etkisi var evet Ama sadece ondan değil Onun Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorum Sen akıllı bir adamsın ama Bu konuda gözlerini kapatıyor kulaklarını tıkıyorsun O Allah'ın peygamberi bunu kabul et Bak kavminin neredeyse hepsi Müslüman oldu Bu şereften mahrum olma Dedim ya. Aklıma takılan birkaç şey var. Muhammed'le görüşüp konuşmam lazım. Vakit kaybetme. Bekiroğulları ile Huzalıların yıllardır süren düşmanlıkları Hudeybiye anlaşmasının ardından daha da alevlenmişti. Hudeybiye bir barış anlaşmasıydı. Buna göre Kureyş ahalisiyle Medine'deki Müslümanlar kendi taraftarlarıyla beraber 10 yıl güven içinde yaşayacaklardı. Savaşsız geçen bir seneden fazla bir zaman Bekiroğullarının harekete geçmesi için yeterli olmuştu. Madem ki iki tarafta birbirine söz vermişti, gece yapılacak ve nereden geldiği belli olmayan bir saldırının suçlusu aranmazdı. Bu düşüncelerle yola çıkan Bekiroğullarının lideri Kureyşlilerden kendisine destek çıkan birkaç kişi de buldu. Kabe'yi ziyaret bahanesiyle geldiği Mekke'de gizli toplantılar yapmaya başladı. Bekir oğullarının lideri Nevfel, seni buralarda ne kadar sık görür olduk. Beytullah'a ziyareti mi geldin yine? <gülüyor> hem ziyaret hem ticaret. <gülüyor> Hayırlı işler peşindeymişsin diye duydum. Öyle, ben de seninle görüşecektim tasarladığım işler de belki bana ortak olursun. He? Neden olmasın? Gel şöyle bir oturup konuşalım. İçecek bir şeyler getirin bize. Serin olsun. Kulağına gelenler neler söyle bakalım. Huzalılarla bir alışveriş yapacakmışsın. <gülüyor> Doğru. Karlı bir alışveriş. Planın nedir? Anlat bana. Sizin şu Muhammed'den ne çektiğinizi cümle alem biliyor. Biz de yıllardır Huzalılarla düşmanlık yaşıyoruz Bu anlaşma ikimizin de lehine çevrilebilir Bir gece baskınıyla biz Huzalılardan kan diyetimizi alırız Siz de bizi desteklersiniz hmm, İyi de bu anlaşmanın ihlali demek olur Bu da Kureyş'in tekrar Muhammed'le savaşması anlamına gelir Dört senede üst üste üç büyük savaş yaşadık Kaybımız büyük buna cesaret edemeyiz Biraz daha güçlenmeye ihtiyacımız var. Sizin bize destek vereceğinizi kimse bilmeyecek. Dediğim gibi bir gece baskını yapacağız. Huzağının kolunu kanadını kırarsak... ...Muhammed büyük bir müttefikini kaybetmiş olur. Hem de yanı başımızdaki bir düşmandan emin olmuş oluruz. Bu teklifi yaptığın ilk kişi ben değilim. Diğerleri nasıl cevap verdiler? Onlar bu işin gizli kalması şartıyla... ...destek vereceklerini söylediler. Ebu Süfyan da mı onayladı? Hayır, hayır. Onun haberi yok. Onun bu işe onay vereceğini sanmıyorum. Olmaması daha iyi. İşler umduğumuz gibi gitmezse... ...planları bilmeyen birinin... ...arayı düzeltmesi daha kolay olur. İşler tıkır tıkır ilerleyecek. Sen endişe etme. Tereyağından kıl çeker gibi... ...kolay olacak bu iş. Yeter ki sen destek ver. İkrime de ne olacak... Siz her adımı planlamışsınız Bundan sonra bana da ancak destek olmak düşer Şimdi ne istiyorsun benden söyle bakalım Senden de böyle asil bir cevap beklerdim Beni yanıtmadın <gülüyor> Gel konuşalım Bekir oğulları kısa sürede Kureyş'in desteğiyle harekete geçtiler Amaçları gecenin zifiri karanlığında Huzağalılardan öldürebildikleri kadar adam öldürmekti. Huzağalıların yaşadığı yerin bir kısmı harem sınırları içinde kalıyordu. Harem Allah'ın kutsal beldesi sayılır burada kan dökmek cesaret isterdi. Bu bölgeye gelinip de saldırı emri verildiğinde askerlerden bazıları endişelerini dile getirdiler. Ama burası harem bölgesi. Üstelik gece vakti uyuyan insanlara saldıracağız. Aralarında kadın ve çocuklar olabilir Burada değil bir insan Hayvan bile öldürülmez Bu yasağı çiğnersek Tanrı'nın gazabına uğrarız Nefel, gel vazgeç Burada bu günaha sokma bizi Sizler geçmişte hareme gelen Hacıları soyar dururdunuz Şimdi düşmanınızdan intikam alma fırsatını bulmuşken Bundan mı çekiniyorsunuz Bugün Benim için ilah milah yoktur Askerler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 önlerine gelenin yaşlı veya genç olmasına, kadın mı erkek mi olduğuna aldırmıyorlardı. Yüzlerini örterek kimliklerini sakladıklarını sanan bu eşkiyalar hayatta kalan birkaç kişi tarafından teşhis edilmişti. Sabah gün ışığında katliamı duyan diğer kabile mensupları buraya akın ettiler ve tüyler ürperten bir manzara ile karşılaştılar. Bu artık kabileler arasında bir kan davası meselesi değildi. Düpedüz savaş ilanıydı. Bekiroğulları Huzağlıları hedef alarak Kureyş'le Müslümanların arasındaki barışı bozmuş oluyordu. asr Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.